İki secde arasında bir rekatte oturmaya biz celse diyoruz. E kişi namazını tadil erkana uyumak suretiyle hı hı. eda edecek. E secdeden doğrulduğu zaman hı hı. şöyle tam bir uzuvlar itminan olacak. Yani rükuda da aynı şey geçerli. E namazın rükunlarını yerine getirirken mesela rüküye vardık. Rüküde belimiz böyle e, mütenasip olacak. E, Doğrulduğumuz zaman ki ona da kavme diyoruz. Tam bir doğrulma. Yani yarı doğrulma, yarı değil şeklinde olmayacak yani. Tam doğrulup e, Subhanallah, Subhan e, Rabbiyel Ala gibi diyecek kadar veya Allahu Ekber durup ondan sonra e, diğer e, rükmünü eda etmeye. E, i̇ki secde arasındaki celsede de Kişi kalkacak secdeden hı hı. ve şöyle bir oturacak yani. Oturunca yine Sübhanallah diyecek bir süre hı hı. geçip öyle diğer secdeye varacak ki tabii iki defa secde yapıyoruz değil mi? Hı hı hı. Arada celse oluyor ki hı hı. bundan müteşekkil secdemiz. Dolayısıyla daha sonraki diğer namazın rükünü neyse e, oturmak, kade veya e, kıyamsa ona kalkacak. Ama her rüknü eda ederken, yerine getirirken hakkını vermek suretiyle rükunliler arasındaki adalete riayet edeceğiz. Acele etmeden değil mi? İlk secdeyi yaptıktan sonra tabi, hemen hızlıca tabi, yeniden secdeye gitmek tabi, doğru olur mu hocam? E, olmaz. Böyle yapan birisini gördüğünde Peygamberimiz uyarmış. E, Hallat bin Rafi, e, Hallat Tam doğrulur doğrulmadan böyle hemen gitmiş tekrar. Hmm. Ee, ya hala sen namaz kılmış olmadım, iade et demiştir. Dikkat etmemiz gerekiyor.